Ne ya valla yanam bu kalbi. Gözüm uyur ama benim kalbim uyumaz ya işe buyurlardı. Ya yani 24 saat kalp Allah Allah Allah kalp. <gülüyor> Askeri öyle diyor, Mevlana öyle diyor. Gerçek er o ki.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 Ya. ağzımızın tadı kalbimizin tadı aklımızın tadı dimağımızın tadı her şeyin tadı Allah ile beraber olmakla ancak yoksa yoksa maşuktan ayrı düştükten sonra Allah'tan ayrı düştükten sonra biraz sonra onların düştüğü derekeyi söyleyeceğim size muhtemel.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 30 yıldır bu günah ve hatama istiğfar ederim diyor.